Fakine xayr al kelam kelam ve xayr al huda huda Muhammed صلى الله عليه وسلم ve şer al umur ha ve kula muhdeset beda ve kula beda ve amma değerli arkadaşlarım yine sizlerle beraber Şeyhül İslam Muhammed bin Abdül Wahab al Thami Allahın pek değerli olan misalesi, kitabı Kitab-ı Tevhid'i şerh etmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kitabın değeri tevhid ehli katında çok büyüktür. Zira Muellif Rahimahullah içinde allah Teala'nın sadece allah Teala'nın ayetlerine önebi Nebi Vesselam'ın sözlerine yer vermiş. Bu ayet ve hadisleri zikrederek hükümler çıkarmış, kendi fıkhını ortaya koyarak tevhidi insanlara ne yapmış? Tebliğ etmiş, anlatmış ve anlatmaya bizler de ne yapıyoruz burada? Devam ediyoruz, şerh etmeye çalışıyoruz. Tevhide önem veren, ona ihtimam gösteren her insanın da bu kitaptan istifade etmesi, bu kitaptan faydalanması gerekir ki davetini insanlara yaparken ilim üzerine, basiret üzerine yapabilsin. Bu sebeple sizlerin de bu kitaba önem vermenizi özellikle istiyorum. Yani paranızdan bu kitabı ezberleyenler olmalı. Hatta bırakın birkaç kişiyi hepiniz bu derse gelen arkadaşlar bu kitapla yatıp bu kitapla kalkmalı. Yani bununla boğuşmalı. İçindeki delilleri ezberlemeye çalışmalı. Allah-u Teala'nın ayetlerini, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kitapta zikredilen hadislerini hangi konu için kullanıldığını fıkhını da idrak ederek okumalı. Zira Böyle yaparsa bir kimse davetinde muvaffak olur. İnsanlara davette başarılı olur. Muallif Rahimahullah'ın bu kitabı kaleme aldığından günümüze dek ilim ehli, büyük alimler bu kitaba gerçekten çok önem vermişler. Bırakın sadece bu kitaba önem vermekle yetinmeyi, Bu kitabın bu kitaba yapılan şerhleri dahi ne yapmışlar? İtina etmişler, onlara önem vermişler. O şerhleri dahi şerhetmişler. etmişler. Bugün hala bu kitabın şerhlerini şerh eden bir bir şerh bittikçe yenisine başlayanlar var, alimler var. Bizler de bu kitap bu kitabı okumaktan ne yapmayız yılmayız. Bu kitabı öğrenmekten, içindeki delilleri muzakere etmekten yılmayız. Çünkü dediğimiz gibi sözümüzün başında bu kitabın değerine değer katan, bu kitabı bizler için kıymetli kılan içindeki Allah Teala'nın ayetleri, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleridir ve onlardan çıkarılan fıkıhtır. Müellif Rahimahullah en son olarak bizlere müellifin en son olarak Allah'tan gayrına, Allah'tan başkasına adak adamanın şirk oluşu babını aldık. Bunu sizlere zikrettik. Dedik ki adak başkasına adanırsa, Allah'tan başkasına adanırsa bu şirk olur. Neden başkasına adanan adak şirktir arkadaşlar? Bir tekrar edelim. Çünkü, Çünkü, adak, ibadet ibadet Çünkü adak nedir? Bir i̇badet İbadettir. Için. İbadet olduğunu nereden biliyoruz? Allah da bunu insanlardan yapan insanlardan razı olduğundan. Evet, adakları ifa eden, adakları yaptıkları, tuttukları adaklarını yerine getirenleri Allah Teala ne yapmış kitabında? Övmüş. övmüş, övmüş. övmüş. Demiş ki: ne? bi'n-nadhri." Onlar ki adaklarını ne yaparlar? Tabii, yerine, yerine getirirler. getirirler. Ve kâfûne yevmen kâne şerruhu mustatîrâ. Ve şerri yaygın olan, her yeri kap, kapsamış olan o günün şerrinden, o günden de ne yaparlar? Korkanlar. Korkarlar. Yani allah Teala vasıflarını sayarken onların bir vasıflarını da ne olarak zikretmiş bize? Adaklarına Adaklarını tutarlar. Biz bir kayda söylemiştik. Eğer bir şey, ibadet bir şeyin şirk olduğunu nasıl anlarız? Bir şeyin şirk olduğunu nasıl, yani şirk olabileceğini nasıl ispat edebiliriz? Ya delil vardır. Yani. Ya, ya onun şirk olduğuna dair ne vardır? vardır. Açık Hüce. nas, açık delil vardır. Denmiştir ki da, denmiştir ki ayette, denmiştir ki hadiste. Bu fiil, bu eylem şirk, şirk, şirk. şirktir. Ya böyle bilebiliriz, bilebiliriz bir şeyin şirk olduğunu? Yahut bir ibadettir onun şey. ibadet olduğunu öğrenirsek, bir şeyin ibadet olduğunu bilirsek, onun Allah'tan başkasına yapılması, sarfedilmesi edilmesi nedir? Şirk. Şirktir. Bu daha nedir? kapsayıcı ve geniştir. Yani sen bir şeyin ibadet olduğunu biliyorsan artık o ibadet olarak bildiğin allah Teala'nın ibadet dediği, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadet dediği o husus o andan itibaren başkasına sarf edildiğinde ne olur? Şirk, Şirk olur. İlla onun illa onunla ilgili dinimizde şeriatımızda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde ayetlerde e insanlar bunu yapmak şirktir diye bir şey gelmesine gerek yok. yok. Yani Bazıları var onu arıyor. Yok. Ya sen iki demir diyorsun yani Allah'tan başkasına dua edilmez ama nerede diyor şirktir diye. Kurban kesilmez nerede diyor şirktir diye. Bunlara tek tek gerek yok. Eğer gerçekten onun ibadet olduğu sabitse, ispat edilmişse o ibadetin başkasına yöneltilmesi, sarf edilmesi nedir? Şirktir. Allah ta'ala ne diyor? وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ ın لِلّٰهِ Allah Mescidler Allah'ındır. Evet. فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا Allah birlikte kimsene yapmayın, dua, dua etmeyin. Burada Allah tarafından ne yaptı? Dua etmeyi. Dua i̇badet olarak kabul etti, kendinden başkasıyla birlikte ibadet, dua edilecek. Her şeyi ne yaptı? Ne <gülüyor> Bundan sonra artık dua etmek bir ibadetse, bunun ispat ettiysek, bunun başkasına yapılması nedir? Şikdir. İşte adak da arkadaşlar bu kabildendir. Bu konuda inceleriz. Adak bir ibadettir. Allah Teala onu yerine getiren, getirenleri ifa edenleri ne yapmıştır. Ölmüştür. Ölmüştür ama adakla ilgili ibadet mefhumu biraz daha farklıdır diğerlerine göre. Geçen hafta açıkladığımız üzere dedik ki alimlerin sözlerine göre adak adamak yani adağa başlamak nedir? Mek -mekruhtur. Mekruh'tur. Yani bir insanın gerek yok iken Allah Teala'nın onun üzerine farz kılmamışken onu ilzam etmemişken onu sorumlu kılmamışken kalkıp insanın kendine bir şeyi ilzam etmesi, farz kılması dinimize mekruhtur. Yani yarın pazar sana oruç farz değil. Sen kalkıp şimdi dersen sanki yarın Allah için ben oruç tutacağım. Üzerime bir adak olsun diye bu niyetle böyle bir oruç niyet edersen Allah sana oruç tut, orucu farz kılmadı bir şey. Sen ne yapıyorsun? Kendine farz kılıyorsun. Bu nedir? Mekruhtur. Yerine peki, yerine getirmek bu adağı farzdır. Yani adak mekruhtur diyoruz ancak onu yerine getirmek farzdır. Yani bir insan gelip derse ki ben, geçen haftayı tekrar edelim böyle, dese ki ben kırmızı ben siyah gömlek giymeye adak adadım derse, yarın siyah gömlek giymeye adak adadım. Derse bu kişi vereceğiniz cevap nedir? Seçenekler nedir? Muhayyerdir. <gülüyor> ha, bu kişi muhayyerdir. muhayyerdir. Neden Muhayyerdir? Çünkü onun adağı <gülüyor> ibadet değil. Mubah bir adak. Biz adakları hatırlıyorsunuz. Geçen hafta saydık. Dedik ki bir ne vardır? Mubah olan. İnsanın yapmasına izin verilmiş şeyler. İnsan illa da kendine ne yapar? Oraya zorlar. Mesela siyah gömlek giymek insan nedir? mubahtır yani izin verilmiştir bir kimse derse ki yarın Allah için siyah gömlek giyeceğim böyle bir adak adı bunun durumu nedir mukayyer ne demek mukayyer Özgür. yani serbest <gülüyor> Neyle ne arasında serbest yapıp yapmamı arasında yapmam yani siyah gömlek giyebilir de giyerse adani yerine getirmiş olur giymezse ne yapmış olur adani yerine getirmemiş olur o zaman ne yapacak keffaret yemin keffareti yemin kefaretini yerine getirecek. Yemin keffareti neydi? Köle azat etmek, on fakiri giydirmek, on fakire fakir yemek giydirmek, on, on, on da bunları bulamazsa üç gün oruç tutmak. Desek ki bir insan yarın falanca günahı işleyeceğim. Adakaladı Allah için. Bir dakika. Dedik yarın içki içeceğim. Allah için yarın İçki içeyim. Yarın Allah şu Aleyküm selam. Aleyküm. Ya Allah için şu günah işleyeceğim dedi. Aleyhümüselam. Hareket. Şimdi adak oldu. Soralım. evet isyan yani Allah'a günah olan Allah'ın günah saydığı bir şeyi adarsa bu kimse? Şimdi adak atak oldu. Evet. Adı gerçekleşmeyecek yine defa defa. Evet. Bu kişinin adağı dediğimiz gibi geçen hafta tuttu. Yani ağzından adak lafzı çıktığında yani Allah için şunu yapacağım dediğinde artık bu adak ne olmuş oluyor? Olmuş Gerçekleşmiş adak. oluyor. Ancak Allah'a isyan edemez bu adam. Değil mi? Geçen hafta hadis söyledik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadiste ne diyor? Men nezere en fel Allah fel yuti'hu Kim Allah'a itaat etmek üzere bir ada adadıysa ne yapsın? <gülüyor> Onu yerine getirsin. Ve men nezere en yasi Kim Allah Kim Allah'a isyan etmeye adadıysa bir şey felâ ya'si'yi Ona ne yapmasın? Ona isyan etmesin. Yani bu adayı yerine getirmesin. Ama ne yapacak? Bu adam emin kefareti yapacak emin kefareti yerine getirecek Bir adam da derse ki Senin verdiğin bu haber doğruysa Şahit <gülüyor> bu haber doğruysa <gülüyor> Yok ona söyledik Sakalımı keseceğim dedi mesela Bu adam hangi adaya geliyor? Günah olan Adaya gidiyor. Yere getirecek mi onu? Hayır kesinlikle getirmeyecek ne yapacak? Yemin kefareti ödeyecek. Yemin kefareti yerine getirecek. Dese ki bir adam senin bu yaptığın haber doğruysa, doğru çıkarsa 10 gün oruç tutacağım. Diyecek. Ve haber doğru çıktı ve 10 gün oruç tutmayı terk etti. On gün oruç tutmadı. Bu halde ne gerekiyor? Ha? Yine yemin kefareti gerekiyor. <gülüyor> adak arkadaşlar bu şekilde yani kısımlara ayrılan bir konu bir mevzu bir de ne var Allah'a itaat olan adak var yani ne diyorsun diyorsun ki yarın Allah için birine keseceğim bir kurban keseceğim yarın Allah için bir kurban keseceğim bu adak biz ne diyorduk mutlak adak ne demek mutlak adak bir şeye bağlı olmadan ne yapmak adak adamak Allah için yarın kurban keseceğim diyorsun bu bir adaktır ama başlangıç itibarıyla, ibtida itibarıyla nedir? Mekroto. Çünkü sana Allah Teala kurban kesmeyi ne yapmadı. Fars kılmadı. Fars kılmadı bir şey. Sen ne yapıyorsun? Kendine yarın fars kılıyorsun. Veyahutta İsmail abi diyor ki, İsmail abi diyor ki, Allah babama şifa verirse bir kurban keseceğim. Bu adak ediyoruz biz. Muallak. diyoruz. Muallak adak. Yani bir şeye bağlı adak. İsmail ağabey neye bağlı etti o şey adağını? Neye bağlı olarak yaptı? Babasının iyileşmesine. Peki bu tür adanın hükmü nedir? Bu tür adağı, adamanın hükmü nedir? Gerçekleştirilmiş. Yoksa Bir dakika. Hükmü nedir? Kim söyledi ben deminden? Mekruh. Bu adanın hükmü nedir? Mekruhtur. Neden mekruh? Çünkü ne yaptı? Sanki Allah-u Teala'nın babasına şifa vereceğini keseceği kurbanın ne yaptı? Bağladı sanki allah Teala direkt istediğinde, Allah'tan talep ettiğinde, babasına ne yapmayacak? Şifa vermeyecek de şifa versin de ona karşılık olarak ne yapayım ben? Kurban keseyim. Diliyle bunu demese de haliyle lisan haliyle içinden bunu demiş gibi oluyor. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ne yapar adak? Cimri'nin cebinden çıkarır. Hadiste öyle diyor. Cimri'nin cebinden çıkarır. Azap cimrinin cebinden çıkarır. Başka bir şeyle la hayr ediyor. Onda bir hayır yoktur. la bir hayır diyor. Hayır getirmez yani adam. <gülüyor> Allah Teala'nın elindedir hayır ve şer. Yani ister muallak olsun yani bir şeye bağlı olarak ada, ister mutlak olsun her ikisinde hükmüdür <gülüyor> mekrû. Ama adandığı andan itibaren ifa etmek adayı. Adadığın şey yerine getirmek farz, vacip. Bu da bize neyi gösteriyor? Adak adamak bir ibadettir. ibadettir. Bu sebeple de Allah'tan gayrını, Allah'tan başkasına ne yapılmaz? Adak adanmaz. adanmaz. Var kitaplarda yazıyor, zikrediliyor. <gülüyor> Belki bugün bizim memleketimizde çok öyle bilinen, duyulan bir Allah'a şık koşma türünden olmasa da veya biz duymasak da duymasak da çevremizde çok yakınımızda görmesek de biliyoruz ki kitaplarda zikrediliyor ki başka ülkelerden gelen arkadaşlarımız bize anlatıyor ki orada insanlar çocuğu olmadığında çocuğu hastalandığında yakını kurtulmaz devasız bir hastalığa bulaştığında düçar olduğunda insanlara diyor ki falanca kabra git orada bir ne ada Adak ada ki senin çocuğun olsun ki hastalıktan kurtulasın ki bu şekilde adaplar alınıyor Peki böyle Allah'a isyan olan ve şirk olan adakların adakların karşılığı nedir? Yani kefareti nedir? Ne yapacağız önce? La ilahe illallah demek. O kadar şu iyi yaptığı şey, söylediği şey ne? Şirk. Bunun kefareti yok. Bunun kefareti ne? Tevbe etmek. Yani la ilahe illallah demek. Yani Allah'a isyan etmek gibi bir şey söz konusu değil. Bugün ise arkadaşlarım müellif rahimahullah Babun mineşşirk Babun mineşşirk El-İsti'âzetu bi-gayrillah Allah'tan başkasına isti'âze etmek Allah'tan başkasına isti'âze etmek şirkin bir kısmıdır Babun. Buradaki dikkat ederseniz min harfi hangi manaya gelmekte? Yani evet biz min terbiye Ya yani şirkin tümü bu değil. Şirkten bir tanesi şirkin bir düzü, bir kısmı. Ne diyor burada? Allah'tan başkasına istiğaze etme şirktir. Şirkin bir düzüdür baba. Nedir arkadaşlar istiğaze? Dikkat ederseniz söylüyoruz bunu. Eûzu şeytandır mineşşeytânirracîm diyoruz. Bu fiil Arapça istiâze fiili âza yaûzu âza yaûzu iyâzan ve âûzan olarak kullanılmakta, türemekte. âza yaûzu iyâzan ve âûzan. Arapça okuyan arkadaşlar bilirler, sa'me fiili de Arapça'da oluşturuttu fiili de aynı köktandır. sa'me yasûmu savmen ve sıyâman tamam fiilin başına elif sin ve te fiilin başına elif sin ve te harfleri geldiğinde Arapçada böyle bir kural daha vardır o fiil bir mana daha kazanır elif, sin ve te nedir o katılan mana gelen mana? İstemek. talep, istemek yani esta'izu billah dediğin zaman Eûzü <gülüyor> billah demenden farklı bir mana var. Eûzü, <gülüyor> arkadaşlar sığınmak, iltica etmek. Kast ederek, yönelerek, kalbinden korku hissederek ne yapmak? Sığınmak. Eûzü <gülüyor> dersen. Estaizü <gülüyor> dersen, yardım. Ya ya yardım istiyorsun, talep ediyorsun. Yani burada elif, sint, harf verif ile girdiğinde bir fiille birleştiğinde artık onun manası o fiil hangi mana kazanıyor? İstemek. Talep. Talep, istemek. Mesela gafara diyorsun. Gafara ne demek gafara? Başladı. Estağfirullah diyorsun. Başlanma talebinde bulunuyorsun. Yani elif, sin ve te <gülüyor> genelde Arapçada genelde diyorum, daima sürekli demiyorum. Genelde Arapçada nedir? <gülüyor> Talep istemek. İstemek. Estağfirullah. İstiave arkadaşlar istiave yani sığınma talebinde bulunma yalnızca ve yalnızca kimden olması gerek kimden yapılması, kimden istenmesi gerek allah Teala'dan istenmesi gereken bir husus, gereken bir konu zira allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? Birçok ayette de ki قُلْ bir بِرَبِّ الْفَلَقِ de ki Sabahın Rabbine sığınırım. sığınırım de. Yani sığınmayı sığınma yeri olarak sığınma fiilini, sığınma isteğinden yap. Allah'tan. Sabahın yaratıcısı olan Allah'tan. Sonra diyor ki Allah-u Teala وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مُنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeytandan sana bir fısıltı sana bir vesvese gelecek olduğunda, geldiğinde ne yap? Festaiz billah. Allah'a sığın. sığınma talebinde bulun. Allah'a sığın. alim. Zira o işitendir, bilendir. Bilendir. Yine Allah Teala diyor ki: "Kul Rabbi. Kul Rabbi." De ki ey Rabbim. Eaudhu bike min hemazatil shayatin. Şeytanların fısıldamalarından, vesveselerinden, kışkırtmasından nebarım sana <gülüyor> sığınırım. Ve a'ûzu en yahdurûn ve bana hazır olmalarından, benim yanıma gelmelerinden sana sığınırım. Yani sığınılması gereken, sığınma talebinde bulunması gereken makam neresi İsmail abi? Allah'tır. Allah Teala'dır. Yani Nebi, nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala kitabında birçok ayette en şerefli makamlarda ne yapmış? bunu öğretmiş kendisinden bunu talep etmiş bunu istemiş bu sebeple istiave yardım talebinde bulunma sığınma talebinde bulunma Allah'tan istenmesi gereken bir ibadettir tabi istiaze buraya dikkat edin istiaze kalbi bir ibadet midir yoksa kavli bir ibadet midir hem kalbi hem kavli evet koruyanlarsınız mı istiaze Sığılma talebinde bulunmak, sığılma talebi istemek, sığılma istemek, istiaz etmek, hem kavli, hem kavli, hem de kalbi bir ameldir, ibadettir. Yani insan, estaiz billah dediğinde, diliyle bunu söylediğinde, ve estaizu dediğinde, Allah da olmayabilir, Estaizu dediğinde, e'udhu dediğinde diliyle bu nedir? Duadır, taleptir. Dille söylenmiş bir taleptir. Kaynağı neresidir bunun? Kalp. Kalptir. Yani kalpte bir ne olmalı? Yöneliş, itikat, kast, teveccüh olmalı ki bu dilene şekilde zuhur etsin. Estaizu billah diyerek zuhur ve estaizu diyerek zuhur etsin. Yani dikkat ederseniz istiazenin iki vecihi, iki yönü var. Bir dille söylenen, dile zuhur eden, dilde gözüken tarafı. Bir de kalpte gizli olan, gözükmeyen tarafı. Yani bir insan bir insan Eûzu billâhi dediğinde bu sadece dille söylenmiş bir şey değil. Kalpte de ne var? Allah Teala'ya bir yöneliş, bir teveccüh, ondan bir sığınma talebi, isteme var. Bir talep var. Bunun aksi de yani bir insan, bir insan Allah-u Teala'ya değil de mesela cinlere sığınsa ve diliyle e'udu bir dese filanca cine sığınıyorum dese bu ne olur arkadaşlar? Şirk, şirk, şirk işlemiş olur. Çünkü sadece bu dille yapılmış ne değildir? Bir amel, değil. amel değildir. Bunun menbaı, kaynağı <gülüyor> kalptir. Allah Teala Cin Suresi'nde buyuruyor ki, kapat çıkasınız. Allah Teala Cin Suresi'nde buyuruyor ki: "Ve innehu kana rijalun <gülüyor> minel ins. Fennehu kana rijalun minel ins." Allah da haber veriyor şimdi. Kimlerin ağzından haber veriyor? Cinlerin ağzından. Cinlerden bir topluluk Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip iman ediyorlar. Ve Nebi Aleyhissalatu vesselam'a bir gizli olan Aleykümselamun vesselam, aleyhissalatu vesselam. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gizli olan bir konuyu açıklıyorlar. Bir haber veriyorlar, bir şeyi anlatıyorlar. İnsanların işlemiş olduğu bir suçu, düşmüş olduğu bir konuyu ne yapıyor? Haber veriyorlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a. Allah-u Teala da bunu anlatarak ne yapıyor? İkrar ediyor. Cinder diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ins <الْإِنس> İnsanlardan bir topluluk vardı ki, insanlardan, ricaller, adamlar vardı ki, ya uzulun bir rical cin cinlerin erkeklerine yani ricallerine adamlarına ne yaparlardı sığınırlardı ya uzuluna bir ricalin cin yani insanlardan topluluklar. var aleykümselam insanlardan bazıları giderlerdi cinlerden bazılarına sığınırlardı <gülüyor> müfessirler diyor ki alimler diyor ki İsmail abi Eskiden cahiliye Arapları, müşrikler bir vadiye konaklamak için indiklerinde şöyle diyerek o vadinin efendisine sığınırlarmış. Cinlerinden olan efendisine. Bilirlermiş ki Araplar eskiden vadilerde neler vardır? Cinler vardı. Cinler yaşarlar çölün ortasında. Ve orada o vadinin İçinde yaşayan cinlere efendilik yapan ne vardır bir? Baş cin vardır, baş şeytan vardır. Ve bu Araplar o vadiye indiklerinde ne yaparlarmış? Derlermiş ki Eûzu bi seyyidi hâzel vadi min sufehâ'i kavmihi. Derlermiş ki bu vadinin seyidi olan, efendisi olan cine yine onun etbaı olan, tabisi olan cinlerden ne yaparız? Sığınırız derlermiş oraya konaklar yerleşirlermiş. Sabaha kadar da, şimdi ayetin peşinde gelecek, cinler bu insanlarla oynarlar. Biraz korkuturlarmış. Onlar yine cinlere sığınırlar. Eûzu bi seyyidi hazel vadi min süfe kavmihi diyerek böyle sığınırlar. Sabaha kadar cinler bunları ne yaparlarmış? Korkuturlarmış. Ayetin peşinden hemen cinler haber veriyor. Allah Teala diyor ki hemen, işte insanlardan bir topluluk, cinlerden bir topluluğa ne vardı? İstiaze ederdi, sığınırdı. Devamında diyor ki Allah-u Teala Onlar da onların korkusunu arttırırdı. arttırırdı. Onlar da onların korkusunu arttırırdı. Şimdi onlar da onların onlar da onların korkusunu arttırırdı. Kimler kimlerin korkusunu arttırıyor? Eğer korku diye bunu tefsir edersek ki müfessirlerin bir grubu bu şekilde tefsir etmiş cinler insanların Korkularını, korkularını arttırırdı. Kendilerine ne için? Sığınmaları. sığınmaları için. Kendilerine sığınmaları için cinler insanların korkularını arttırırdı. Yani onlar onların korkularını arttırırdı diye tam modobot Türkçe olarak tercüme ettiğimiz ayetin ilk onları ilk zamir kime dönüyor? İnsanlar. Cinlere. Cinler. Onları korkuturdu yani cinler insanları korkuturdu. Diğer bir tefsire göre ki birçok Türkçe male baktım. Bu ikinci tefsiri ne yapmışlar? Almışlar, tercih etmişler. Ne demişler? Azgınlıklarını arttırdı Kimler kimin azgınlığını arttırıyor? İnsanlar cinlerin azgınlıklarını arttırıyor. Yani onlar onların azgınlıklarını arttırırdı diye tercüme edersek, korkularını değil dikkat edin. Onlar onların azgınlıklarını arttırırdı dersek ne yapıyorlar? İnsanlar sığındıkça cinlere, cinler de allah Teala'ya karşı ne yapıyorlar? Azıyorlar ve azlıkça da insanları korkutup kendilerine şirk düşmelerine vesile ve sebep oluyorlar. Anladık mı? İki ayrı tefsir. iki ayrı mana. İkisi de tabii ki çelişmeyen manalar olduğu için tefsirde bir usul vardır. Yani tefsir bir ayetin tefsiri birden çok manayla tefsir ediliyorsa açıklanıyorsa eğer ve o manaların birbiriyle çeliş, çelişmiyorsa o manalar birbirine yakın manalarsa o ayet bütün manaları hamledle bilir, taşına bilir. Bu da bu şekilde burada iki türlü de tefsir edilip açıklanabilir. Yani denilebilir ki cinler insanları ne yapıyordu? Korkutuyorlardı. Veya da insanlar cinleri azdırıyorlardı. Azdırıyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Tabi Allah Teala ayette buyuruyor ki: "Yevme yahşuruhum cem'an ya ma'şeral cinni" ins Allah Teala bize haber veriyor dünyada insanların neler yaptığıyla alakalı cinlere nasıl ibadet ettikleriyle alakalı cinlere nasıl döneldikleriyle, yöneldikleriyle ettikleriyle, sığındıklarıyla alakalı Allah Teala diyor ki kıyamet gününde yevme ahşurhum cinleri ve insanları haş ettiğinde bir araya getirdiğinde ya mahşar el cin ey cinler diye sesleniyor Allah öyle ins yani insanlardan çoğunu ne yaptınız siz Hazlrdınız, sapıttınız, yoldan çıkardınız. Vaqal evliye hominal ins, insanlardan veliler, insanların insanların insanlardan olan cinlerin dostları, cinlerin arkadaşları da derler ki: Rabb bana istem ta bağduna bir Ey rabbimiz bizler birbirimizden ne yaptık? Faydalandık derler diyor. Yani insanlar da Allah Teala'nın cinlere olan hitabına, cinlere olan bu konuşmasına nasıl yapıyor insanlar? İstemta'a ba'duna bir ba'd. Bizler birbirimizden hakikatte ne yaptık? Faydalandık. Diyor ki müfessirler. Yani nasıl faydalandılar? İnsanların cinlerden faydalanması nasıl oldu? O cinlere sığındılar ve o cinlerdeki cinlerin, o cinler topluluğunun, sefilerinin, akılsızlarının zarar vermesinden kendilerini ne yaptılar? Korulurlar. İnsanlar bu şekilde istifade etti, bu şekilde faydalandı. Cinlerde ne yaptılar? İnsanlardan nasıl faydalandı? Kendilerinden korkak ko Korkuttular. İnsanlar ondan korkar oldu. Onlardan aşağıda oldular. Onlara sığınır oldular. Yani herkes birbiriyle faydalandı, istifade etti. Ve belagına ecelenellezi eccelte lena. Ve diyor ki ve şu anda senin bize tayin ettiğin vakti ne yaptık? Ecele geldik. Yani ecelimize de ulaştık. Qalennar mesbakum. Allah-u Teala diyor ki ennar ateş. Sizin vereniz Sığınağınızdır, gideceğiniz yerdir. İlla maşallah, Allah'ın dilemesi üstesna. Orada ne yapacaksınız? Kalacaksınız. İnnehu hakimun alim. Zira o hakimdir. Hikmet sahibidir. İşleri hikmetle çevirip çevirendir. Her şeyi muhkem yapandır, sağlam yapandır. Alim, her şeyden haberdardır. Buradan da anlıyoruz ya arkadaşlar, eskiden insanlar ve günümüzde Günümüzde insanlar, bizler bilsek de bilmesek de yani duysak da duymasak da görsek de görmesek de hala ne yapmaktalar? Cinlere sığınmaktalar. Birçok muska yazdığını iddia eden, büyü çözdüğünü iddia eden, insanlara okuduğunu söyleyen kimselerin hakikatte içi araştırıldığında görülmekte ki, gözükmekte ki onların hepsi hatta çoğu ne yapmakta? Cinlerden yardım almakta, cinlere sığınmakta. İşte cinler onlarla oynamakta. Demek ki işte şu ayeti şöyle ters yaz, şu ayeti şu şekilde yaz. Rems semboller öğreterek şu numarayı yaz, şu rakamı yaz diyerek böyle insanlara oynamakta. İnsanların ne yapmakta? Korkularını da var. Yani birçok insanla biz oturduk, konuştuk. Tecrübeyle sabit bu. O muskayı taktıktan sonra insan ayette olduğu gibi yani ilk tefsire göre ilk manaya göre insanlar cinlere sığındığında o sığınmakla yetinmiyor cinler. İnsanların kendilerine o sığınmasıyla yetinmiyorlar. Bilakis kalplerine ne yapıyorlar? Korku vererek korkuyu arttırarak daha çok, çok sığınmalarını istiyorlar. Aynı şekilde muskayı takan adama bakıyorsun diyor ki ya vesvesem arttı. Tahakütü olmaya başladı. Biraz rahat bırakıyorlar. Biraz bakıyorsun ki sıkıştırmışlar sıkıntıya sokuyorlar. Gerçekten cahiliye Araplarının, müşriklerin yaşamış olduğu döneme dönmek isteyen, o, o çağı görmek isteyen insanın için aslında bugün de bir örnek var. Kendi başımdan geçen bir olayı anlatayım. Uyuyan arkadaşlar da belki bu vesileyle uyanırlar. Hatta bu kısadan sonra da uyanmazlarsa su atacağız onlara uyanmaları için. Yani gerçekten bu çöl dediğimiz, vadi dediğimiz yerler, mesela Suudi Arabistan'a gittiğinizde böyle arabanızda falan öyle karanlık yerler ki insanın dehşete düşmesi düşmemesi mümkün değil. Yani korkuyorsun böyle bir, diyorsun ne oldu nereye geldi acaba? Yani gidiyorsun gidiyorsun artık böyle ışığın olmadığı bir yere geliyorsun. Biz de işte Medine'de bundan 4-5 yıl önce misafirlerimiz gelmişti. Onlarla beraber gidelim çölün ortasında oturalım. Bundan sonra gece karanlık arkadaşlarla. Gerçekten yani arabadan iniyorsun. Yani bir ürperti var içinde. Bir korku var. Koskoca insanlarız. Yani 4-5 kişiydik. Orada. indik arabadan. Biraz sonra gelecek olan hadis var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam hadisi. Onun bize öğrettiği duayı okuduk. Oturduk. Acayip acayip sesler duyuyoruz. Böyle çığlıklar falan ama yani herkes birbirine bakıyor kimse aldırış etmiyor ya diyor. Buradan gelmiyor herhalde sesler. Ondan sonra herkes böyle birbirine baktı. Kalkalım diyerek oradan <gülüyor> kaçta gittik. <ne> <gülüyor> yani işte böyle oynuyorlar insanlarla. Sesler duyuyorsun. Farklı farklı şeyler hissediyorsun. Ondan sonra kalbin değişik atmaya başlıyor. Tevhidi bilirsen tabii insanlar öyle bir şey ki. Şeytanlar öyle bir şey ki. insanlara fısıldayarak, öğreterek yani avam dediğimiz Kocakar'ın itirazı dediğimiz şeyde ne var? İnsanlar diyor ya işte biz bu vadilerde yolculuk yapıyoruz. O zamanın insanlarını düşünün. Oralarda kervanların gittiğini düşünün. O sesler duyuluyor. şeyler oluyor. İşte şunu söylerseniz artık orada size bir şey olmaz. Ne o? İşte Arapçası. E orada bu vadinin efendisine sığınıyorum. Ona tabi olan sefi akılsız cinlerden. Ha, i̇nsanlar bir bakıyor. İlk başta bir korku var, bir ses duyuyor, Onlar oynuyorlar onlarla. Ondan sonra bunu bir söylüyorlar, bir sığınma talebinde bulunuyorlar dilleriyle, kalpleriyle çünkü korku da var. Yani orada istiazenin, sığınmanın kalbi bir ibadet olduğunu da hissediyorsun. Kalp böyle atıyor yani gümbür gümbür. Ondan sonra bunu bir söylüyorlar. Cinler daha da korku vererek, ayette de dediği gibi, fezaduhumra haka korkularına korku katarak onlar onlarla oynuyor, onlar da onlarla oynuyor. Bakmışsın ki her biri Allah'ın huzuruna geldiğinde ayette de buyrulduğu gibi Allah sana diyor ki cinlere siz ne yaptınız? Birçok insanı yani çok destek tarttım insan. Yani insan sabitlediniz. Bugün de inanın bu böyle devam ediyor. Şeytanların, cinlerin oyunları, insanların üzerine kurdukları oyunlar aynı şekilde devam ediyor. Sadece sığınma bahsi olarak değil, yardım talebinde bulunma olarak tamam mı? Ondan sonra gaybtan haber verme adına, insanlarla oynama adına bir bakıyorsun ki bir çok muska yazan hocayım, kılıfı kılıfında olan insanların dinlerle tanansa girdiğini, dinlerle e, ilişkiye girdiğini, cinlerden yardım talep ettiğini görüyorsun. Ama tevhid, yani Allahu u Teala'ya birlemek her alandadır. İbadetin her türünde olması gereken bir mevzudur. Sadece namaz kılmada Allah için namaz kılmak değil, kalbin amellerinde. Korku, Korku. Tamam sevgi, umut besleme, tevekkül etme, <gülüyor> değil mi? Yardıma çağırma, bunların hepsi de kimden istenmesi gereken ibadetlerdendir? Allah'tan istenmesi gereken, halam edilmesi gereken ibadetlerdendir. Muallif Rahimahullah devamlı bu ayetten hemen sonra İmam-ı Müslim'in sahihinde rivayet etmiş olduğu hadisi zikrediyor. An havlete binti Hakimin Hakimin kızı kız havleden rivayet olunan bir hadiste. Ki bu hadis, e, bu e, sahabe, bu kadın sahabe Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisini hibe eden yani evlenme için kendisini hibe eden, bağlanan oldu söyleniyor. Bu diyor ki: Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i يقول. Nebi Aleyhisselam'ı şöyle derken işittim. O şöyle dedi, o şöyle buyurdu. Men nezela menzilen. Men nezela menzilen. Ne demek bu Kim bir yere inerse yani tam Türkçesi oldu. Bir, bir yerden maksat konaklanan. yani nereye giderse gitsin. Özel bir yer değil. Teminle biz vadi dedik. Sadece bunu vadiyle sınırlamayın. Yani ev de olabilir. Menzil ev değil mi? Menzil inilen yer. Menzil inilen konaklanan, durulan Hı. yer. Yani sen bir yere gittin, otobüsten indin. Orada yarım saat, bir saat <gülüyor> eyleyeceksin. Orası da nedir bir? Menzildir. İndiğin bir Yersen yerdir sadece menzil Adıyaman'da değil. <gülüyor> tamam? Menzil inilen yer demek arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim bir yerde konaklarsa, kim bir yere oturursa, kim bir yerde durursa فقال اعوذ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ اتَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقٍ derse ne demek bu? اعوذ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ اتَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقٍ Eûzu. <gülüyor> Neydi Eûzu? <gülüyor> sığınıyorum. Nasıl sığınıyorum? Dille söylenmiş bir şey değil yani. Bu duayı okurken böyle zahir bir şekilde, basit bir şekilde dilden söylemeyin. Bunun kalbi bir şeyi de var. Kaynağı, menbağı var. Bir teveccüh, bir yöneliş, inkisar. Boyun bükme. Kaşyet, huşu. Hepsi var. Teslimiyet. Oradan kaynaklanan bir söz bu. Ne diyeceksin? Eûzu bi kelimatillahitteammati tam olan, noksansız, eksiksiz olan Allah'ın kelimelerine sığınırım. Neyden? Min şerri ma halak. Yaratılmışların şerrinden. Yarattığı şeylerin şerrinden. Yarattığının şerrinden demiyoruz. Bakın. Yarattığı şeylerin şerrinden. Çünkü şer, Allah Teala ya ne yapılmaz. İsnat edilmez. edilmez. Allah Teala'nın bütün fiilleri nedir? Hayırdır. Hayırdır. Şimdi diyelim İsmail abi şeytan Allah tarafından yaratılmış bir mahluk mu? Evet. Mahluk. Şeytanı Allah yarattı mı İsmail abi? Allah yarattı. Şer mi? Ya yani şerli bir yaratık mı? Evet. Ama Allah diyorsun ki Allah'ın Allah hiçbir fiili ne olmaz. Hayır olmaz. Allah'a şer Hadi isnad Allah edilmez. edilmez. Bundan nasıl anlayacağız bunu? Allah bunu şer için yaratmadı. Diyoruz ki arkadaşlar bizim için gözüken tarafıyla şerdir bu. Ama hakikatinde baktığın zaman şeytan bir terazi bir ölçü. Şeytan olmasaydı imtihar olmayacaktı. Takvalı olanla takvalı olmayan birbirinden ayırt edilemeyecekti Adam içki içiyor, içki içene 80 tane sopa vuruyorlar. Bu şer bir, kötü bir şey mi? Kötü bir şey ama kim için? için. Onun için. Toplum için? Toplum için hayır İyi bir şey. Hayır bir şey. Yani onun için Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri diyor ya Esşerru leyse İleyk. Allah-u Teala, Allah Teala, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'ya sena öderken onu överken diyor ki Esşerru leyse ileyk. Şer senden değildir. Şerri sana ispat, nispet edemem. Edilemez. Burada da diyoruz ki yarattığı şeylerin şerinden yani yaratık o şer kime ait yaratılışlara yaratı ait işte diyor Aleyhisselatü Vesselam kim bunu derse lem ya şeyun bunu diyen kimsenin olmaz hiçbir şey zarar vermez hiçbir şey zarar vermez hatta ne zaman adek yar halimin menzil zalik o noktadan o bölgeden o yerden ayrılana dek ona artık hiçbir şey zarar vermez. Tabi arkadaşlar yani kalkıp da birisi diyebilir ki ya ben bu duayı okudum ama geldi beni arı soktu. Geldi beni akrep soktu. Bu duanın bana bir faydası olmadı derse ona da şöyle deriz İbnül i Kayyem diyor ki rukye ile ilgili bahsediyor. rukye diyor kılıç gibidir. Ne demek kılıç gibidir? Yani onun kes kesmesi tesiri kime bağlıdır? Bileğe bağlıdır, kullanana bağlıdır. Yani rukye de diyor, Kur'an okuma, birisini okurken, şifa okuma, okuyana bağlı, okunana bağlı. Neyine bağlı? Onların Hine, ihlasına, kalbi ihlasına, ya. niyetine, tevekkülüne, teveccühüne bağlı. Hmm. Sen, e'udu bi kelimmâti illâ min şerri diye böyle 6-7 kelimeyi peş peşe sıralayarak okur. Kalbinde hiçbir şey hissetmeden söylersen, elbette ki fayda vermeyebilir. Ama kalbinden hissederek, tüm bedeninle teveccüh ederek, yönelerek bunu söylersen, bunun izlerini, etkisini her yerinde hissederek söylersen, elbette ki bunun etkisini ne yaparsın? Sonucunu görürsün. Kurtubi diyor ki Rahimeoğlu müfessir, bunun diyor, birçok kere diyor bu şeyi, bu duayı denedim diyor evime girerken. Bu duayı okudum. Bir keresinde diyor, okumayı unuttum ve beni akrep soktu. İmam Kurtul'u bu şekilde başından geçen bir olayı anlatıyor. Yani gerçekten sadece olay, al eline sinek ilacını, haşere ilacını sık değil. Elbette o bir sebeptir. O sebepten istifade edilir, ondan faydalanılır. Ama tüm kalple ona ne yapılması teveccüh edilip bağlanılmaz, yönel, yönelilmez. Şimdi burada bu genel hükmü verdikten sonra yani istiazenin Allah'a yapılması gerektiğini söyledikten sonra ve onun yönlerini kalple ilgili olan yönünü ve dil ile ilgili olan yönünü açıkladıktan şerh ettikten sonra delillere baktığımız zaman incelediğimiz zaman görüyoruz ki Allah'tan başkasına bazı şartlarda yapılan istiazenin vaki olduğunu, gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Yani bir insan dese ki Estaizu bike Estaizu bike Ben desem ki Kadir'e Estaizu bike Sana sığınıyorum Kadir desem Caiz midir, değil midir, şirk midir, yoksa değildir. Nasıl zana varmış? oluyor Korumaya yetiyor mu, mu? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar, daha sonraki derslerde gelecek. Bundan önceki sohbetleri biz açıklamıştık. Yardım talebinde bulunmanın istidate, gauss yardım istemenin, mahluktan istemenin belli şartlar dahilinde caiz olduğunu söyleyip edip açıklamıştık. Neydi bu şartların ilki? İstediğin kişi ne olacak. Hazır. Hay olacak. Yani, diri. diri olacak. Senin söylediğini Hı. duyacak. İki, ha, hazır yüz. olacak. Yani olacak. o da olacak. Sen burasın o bahçelerde, Adıyaman'da olmayacak. İsmail Çarşamba'da olmayacak. Evet. Tamam mı? Üç, gücü yetecek. Gücü, yetecek. Gücü, yetecek. gücü yetecek. Dört, işitecek. Hı. Yani işitecek. Yani. Gücü yetecek. Yani bu şartlar dahilinde, bu şartlar dahilinde, bir yardım talep etmek caiz. Sığınmak da caiz. Ama sığınmak derken, bunu ifade ederken kalp ile teveccüh olarak değil, kalp ile yönelme, Sebebi imkisar, teslim olma değil. Bir sebep olarak. Safiye radıyallahu anha Nebi ve vesselam'a bir tabak yemek gönderiyor. Tabii kadınlar sadece bu dönemde kıskanç değil. O dönemde de kadınlar kıskanç. Bu hadisi İmam Ahmet İbn-i Hanbel, Müsnedin'de rivayet ediyor. Demek yapmış. Tabii Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın günü bulunduğu yer kimin yanı? Ayşe'nin yanı, Ayşe Radıyallahu Anh'ın yanı. Demek geliyor. Tabii ne var? Kıskançlık var. Kadın. Alıyor Ayşe Radıyallahu tabağı, yere vuruyor, tabak kırılıyor. Mesela. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ne böyle bir aneket yapıyor. Sonra Diyor ki, Ayşe radıyallahu anh, tabağı vurdum yere diyor. Ve Nebi aleyhissalatü vesselam'a baktım ki onun öfkelendiğini, gadab ettiğini, gazaplandığını gördüm. yani Peygamber de sinirleniyor burada. Aleyhissalatü vesselam. Korkuyor Ayşe radıyallahu anh. Ha. Neden korkuyor? Vurmasından mı? Hayır. Sahabelerde ayrı bir şey var. Korku var. Onun iki duanın arasından çıkan bir beddua olur, bir dua olur. Yani Allah falan kabul edecek onu. Ondan korkuyor. Haşr adıyolla ona diyor ki: "E'ûzu bi en yel'aneni." Peygamberime diyor ki: yani bana lanet etmenden sana sığınıyorum diyor. Hemen diyor ki Arapçada böyle bir ifade var. Yani bana, diyor, bana lanet etmemesinden kime sığındım? Etmesinden kime sığındım diyor? Ona sığındım. Nasıl bir sığınış? Yani nasıl bir talep? Yok, yani, yani dir ile söylenen. Yani buna ne yapmasan buna kadirsin. Değil mi? Lanet etmemeye kadirsin. Yanımdasın. Dirisin. Beni işitiyorsun. O zaman senden ne yapabilirim? Bu şekilde sığınan, sığınma isteyebilirim. yine bir had cezası uygulama olayı oluyor. Orada da ne var? Şahsa istiaze etme, sığınma var. Hadiste. Yine Ebu Mesut var. Abdullah İbni Mesut değil Ebu Mesut. Bedir asabından olduğu söyleniyor. Çocuğunu dövüyor. Şeyini, çocuğundayken hizmetçisini, kölesini. Köle de bakıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam geliyor. Diyor ki Euzubi Resulillah. Diyor Allah Resulüne sığınırım. Diyor. O köle çocuk. Ondan sonra bu hadis müslimde ve böyle deyince köle bu Mesud bakıyor ki peygamber aleyhisselatü vesselam geliyor çocuğu dövmeyi bırakıyor terk ediyor Şimdi bazı tarikat ehli tasavvufçular <gülüyor> ne yapmaktalar biz ki, hani ki ehl-i sünnet vel cemaatin kaide ve kuralı neydi delil bir önce ehl-i sünnet vel cemaat kendi lehine olan ve kendi aleyhine olan her şeyi ne yapar zikreder delil olarak zikreder yani böyle bir bak yok yani biz konuyla ilgili ayetler, hadisler zikredelim. Bunları bir kenarda saklayalım, anlatmayalım da ileride onlar bize ne yapmasın? Aleyhimiz delil göstersin diye bir şey yoktur ehli sünnet vel cemaat. Onların lehine olan ve aleyhine olabilecek gibi gözüken her şeyi ehli sünnet zikreder. Çünkü onların gocunacağı, saklanacağı izlenecek bir husus yok. Yok. Bu ehli sünnetin bir kaidesidir, kuralıdır. 2. Ehli sünnet vel cemaat önce delili bulur, sonra inanır. Önce delili bulun, bulur, delili görür. O delilden sonra bir hüküm, bir itikad ne yapar? Oluşturur, Oluşturur ortaya koyar. Öyle değil mi İsmail? Bidat ehli ne yapar? Bidat ehli. Yani önce, inanır. önce inanır. Sonra ona do dönüp dolaşıp delil aramaya başlar. Değil mi? Önce inanıyor. Rabıta var diyor. Rabıta var diye kabul ettikten sonra dolaşıyor. O da ki ne yapsın? Bir delil bulsun kendisine. Şimdi adam kitap yazmış. Orada diyor ki, işte rabıta haktır. Rabıta vardır. Böyle yuvarlak cümlelerle konuşuyor, konuşuyor. Sayfanın, kitabın 20-30 sayfası bunlarla geçtikten sonra ne yapacak? Buna bir delil arayacak. Gidiyor. Kur'an-ı Kerim'de Ya ey amenu ey iman edenler ısbiru sabredin ve sabiru sabır gösterin ve rabitul. Sınırlarda nöbet bekleyin. Ayetini neye alıyor? Rabıtayı rabita. alıyor. İşte devamlı diyor. İşte diyor ki Vahabiler Tehhit tehit yan adamlar istiğazıyı sığınmayı ne yaparlar bir ibadet olarak söylerler ve bunun başkasına yapılmasını da şirk olarak görürler ama bakın deliller var Hazreti Ayşe yapmıştı Hazreti Ayşe yapmış bunu biz yap biz yaptığımızda bunlar ne yapmaktalar bizi şirke düşmekle suçlamaktalar diye böyle konuşmaktalar. Halbuki delilleri bir arada incelediğin zaman, delilleri bir arada gördüğün zaman, bu şekilde buradan yaklaştığın zaman görüyorsun ki, onların varmak istediği, çıkmak istediği sonuca aslında çıkılmıyor. Ona, oraya ne olmuyor, Varılmıyor. İstiaze bu şekilde anlattığımız itibarla bir ibadettir. Kalb ile yapılan, kalpten kaynaklanan, kalpten doğan ve dil ile söylenen bir ibadettir. Bu bakımından, bu bakımdan, bu yönden, bu vecekten yalnızca Allah'a, yapılır. Bir de ne vardır dedik? Bunun dil tarafı vardır. Dil ile söylenen bir sığınma talebi vardır. Eğer söylediğimiz şartlar içinde, şartlar dahilinde yapılıyorsa neydi o? İlk başta hay olacak, hazır olacak, işitecek ve kadir olacak. Bu şartlar dahilinde istiazı sığınma nedir? Caizdir. Tamam? Bu açıklamadan sonra bir insan dese ki Astagfirullah, thumma bika. Astagfirullah, thumma bika. Önce Allah'a sığınırım, sonra sana sığınırım dese. Böyle bir ifade doğru mudur? Evet, böyle bir ifade doğrudur. Çünkü bunun delilleri var. Dese gibi insan, astagfirullah bika. Sana sığınıyorum dese. Doğru mudur bu ifade? Konuya bağlı. Şartlara, şartlara uygun bir şekilde söylediyse doğrudur. Dese ki Estaizu billah ve bike Allah'a ve sana ve olarak kullansın onu. Doğru mudur? Değil. Değildir. Yanlıştır. Çünkü niye? Aleyhisselatü vesselam'a geliyor bir sahabe. Diyor ki Mâ şaallahu ve şiite Allah ne dersen ve sen ne dilerse aynen vav atım harfiyle vav atıf harfiyle zikredip söylediği için Nebi Aleyhisselatü Vesselam onu ne yapıyor? Uyarıyor. görüyor Sen diyor beni Allah'a nit. Ortak mı Halim ben bu, bu tür ifadelere diyorlar ki Elfaz eşşirkiye. Şirki lafızlar. Şirki sözler. <gülüyor> Bir insan dese ki burada olmayan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a dese ki, ki onlara göre, sofilere göre ne göstersem burada. <gülüyor> evet. Tasavvukta buna inanıyorlar. <gülüyor> Bir insan burada olmayana dese, iddiası dese ki ''Estaidhu bişeyh Abdülkadir, Abdülkadir Ceylani'' dese. ''Abdülkadir Ceylani'ye sınırıyorum'' dese. Bu nedir? Şirkin taşıdığı. Ama dese ki adam, ben biliyorum kalben teveccühüm, teslimim, yönelişim Allah'a. Dilimle de böyle de söylüyorum. Ne? Dese, ne olur arkadaşlar? Küçük şirk. Niye şirk? Ama. Büyük şirk olur mu? Büyük şirk, haydi. ]Like Niye şirk arkadaşlar? Bu ibadet olduğu için. Nasıl bir ibadet? Kalbine, kalbine, dua. Yok, dua. dua. Kalbi olarak tamam diyor, ben diyor Allah'a yöneliyorum diyor. Dua etti bu değil mi? Evet. Yani sığınma talebinde bulundu bu. Beni sığındır, beni koru. Diğer bir sesleniş var estağfurullah. Yani burada bir ne var? Dua var. Dua da yalnızca kime yapılır? Allah, da Allah. Da yapılır. Ne gibi? Mesela dursa ki adam durup şefaat ya Resulullah dese. Şefaat ya Resulullah diye seslense. Bu adam bilse ki şefaatin sahibi olan Allah da olsa, şefaat hakkını peygambere verecek olanın Allah da olduğunu bilse, böyle seslenerek diliyle ne yapmıştır o? Bir talepte bulunmuş, bir duada bulunmuştur. Duada bulunduğu, talepte bulunduğu buna kadir midir? Değil, değil. Değildir. Hadır mıdır, hay mıdır? Değildir. Onun yanında değildir. O zaman ne oldu bu? Şirke düştü. Şirktir. Yani Şefaakya Resulü adına şirk. Neresi şirk? Hangi yönden şirk? Dua yani Dua etti. Biz biliyoruz ki -dua, ne diyor Allah, Allah Resulü? Dua, huva ibadet, adua ibadetin ta kendisidir. Tabii bizim bu sözümüzü anlayan, duyan, anlayan da benim, bizden bu şekilde duyan kitaplardan bu şekilde okuyan adam çıkıp diyebiliyor ki ya bunlar var ya, şefaat inkar diyorlar ha, şefaat yok diyorlar diyor. Halbuki yani şefaat inkar etme olayı yok. Pilakis, bizatiine var. Burada şefaatin sahibinden istenmesi. Sahibinden talep edilmesi var. Evet, meseleler istifade edilen konuları okuyalım. Ee, önümüzdeki haftaya kaldı inşallah. İstigfa konusu. Çünkü bu, bu hafta uyan arkadaşlar çok. Burada e, uyan arkadaşlardan İsmail abi var. Ondan sonra Muhammed var. Başka uyan kim var? Biraz boyunca. Bu iki arkadaş önümüzdeki hafta devizli üzümlü kek yapıp getiriyorlar. Tamamdır <gülüyor> <Yani> inşallah. Evet kadar. Şurayı. Orası iyi. Dikkat çekilen konu var. 1 Cinlere, sığınanlara ilişkin ayetin tefsirinin konuyu açıklayıcı nitelikte olması. Evet, yani ayet hatırladığınız gibi ne diyoruz? şeyler cinler? Ve ennehu kâne ricalum minel insi, ya'ûbûne bir ricalim minel cinni, fezâdûhum rahakâ. Açıkladı, evet. Zira cahiliye zamanında Araplar bir vadide konaklayacakları zaman orada en yüksek sesleriyle Cin kavminin sefihlerinden bu vadinin onların efendisi cinne sığınırım diye bağırırlardı. Aynen böyle bu şekilde bağırırlarmış. Evet. 2- Allah'tan başkasına sığınmanın şirk oluşu. 3- evet. Söz konusu hadisin bu işin şirk olduğuna dair hükme dayanak sayılmış oluşu. Çünkü alimler hadisi Allah'ın kelimelerinin mahluk olmadığına delil kılmışlar. Heh, burada onu da şerh edip açıklayalım arkadaşlar. Allah'ın kelimeleri, kelimatullah iki ayrılır. iki ayrılır. Allah'ın yani konuşması kelimeleri iki türlüdür. Allah iki bağ iki, iki türlü konuşur. Bir kon, bir konuşması vardır ki şer'i bir konuşmadır. Ne demek şer'i bir konuşma? Ahkamlar, hükümler, ayetler ile konuşur Allah Teala. İza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum. Namaza kalktığınız zaman ne yapın? Abdest ayetinde gibi. Olduğu gibi. Ve eğer <gülüyor> kira'ta al-Kur'an'a feste'izbillah. Kur'an okuduğunda ne yap diyor? Allah, allah sığınır. Euzubillahimineşşeytanirracim diyor. allah Teala'nın bu tür kelamına biz ne diyoruz? Şer'i Şer kelamı. Bizler bir de biliyoruz ki bu yeryüzünde hiçbir şey olmasın ki o allah Teala'nın kun emriyle ol lafzıyla meydana gelmesin, yaratılmasın. Yani gördüğün her şey, oynayan her yaprak, her yaratılmış Allah-u Teala'nın hangi sözü iledir? Ol, ol, ol. ol sözü iledir. Kun sözü Allah-u Teala'nın böyle konuşması, bu şekilde konuşması da nedir? Kevni konuşmasıdır. Kevni kelimelerdir. Kevni kelimelerdir. Zira Allah-u Teala buyuruyor ya, kevni <gül> kelimeleriyle alakalı olarak. قُلْ bahru كَانَ الْبَحْرُ نِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي de ki, şayet deniz, denizler Rabbinin kelimeleri için mürekkep olsaydı Rabbinin kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ Allah'ın kelimeleri, sözleri bitmeden önce hangisi tükenir biterdi? Denizler tükenirdi. Yani Allah-u Teala'nın kelimeleri, kevni kelimeler. Bunlar hangi kelimeler? Bu ayette bahsedilen Kehf suresini okuduğumuz, biraz önce okuduğumuz denizler mürekkep olsaydı Allah-u Teala'nın kelimelerini yazmaya Allah'ın kelimeleri bitmeden ne biterdi? Denizler biterdi. Hangi kelimeler bunlar? Kevgini. Kevli kelimeler. Şer'i kelimeler zaten biliyoruz. Kur'an-ı Kerim şu anda elimizin arasında içindeki ayetlerin sayısı, rakamı belli. Ama şer'i, Allah-u Teala'nın şer'i kelimeleri sayısını biliyor muyuz? bilmiyoruz. O kadar çok ki, kevni kelimeleri o kadar çok ki, denizler mürekkep olsa, bir daha gelse. Denizsi daha gelse. Lokman Suresi'nde olduğu gibi yedi, yedi şey. 7 kat. 7 deniz daha. Yedi deniz. Yedi deniz ve onun üstü daha gelse allah Allahu Teala'nın allah allah allah allah allah kelimeleri bitmez. O yedi <gülüyor> o deniz 7 deniz ve o yedi kat deniz eklenen o deniz mürekkep gider. Allah Teala'nın <gülüyor> kelimeleri bitmez. Yani Allah Teala'nın bu konuşma sıfatı kelam sıfatı zatında olduğu gibi bizim aklımızda idrak edebileceğimiz, tahayyül edebileceğimiz bir şey değil. O kadar sonsuz, o kadar geniş bu ilahın, bu yaratıcının kelimelerine sığındığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? O kimseye hiçbir şey zarar vermez. Hiçbir şey zarar dokunmaz. Buradaki kelimeler alimler diyorlar ki burada sığınılan kelimeler hangileridir? Kevni kelimeler. Çünkü tesir, etki neyle ilgili? Allah Teala'nın kevni kelimeleriyle ilgili. Evet. 4. Hadiste yer alan duanın kısa olmakla birlikte faziletinin büyük oluşu. Evet. 5. Bir şeyin şerri uzakla <gülüyor> bir şeyin şerri uzaklaştırmak ya da fayda elde etmek gibi dünyevi bir menfaati temin ediyor oluşu. Onun şirk olmadığına delil değildir. Evet. Çok önemli bir husus. Çok önemli bir husus. Bir daha Kadir. Bir şeyin şerri bir şeyin şerri uzaklaştırmak şer, da... şer, Şerri. değil. Şerri. Onu karıştırdım. Evet. Bir, bir şeyin... şeyin şerri uzaklaştırmak ya da fayda elde etmek gibi dünyevi bir menfaati temin Hı. ediyor oluşu onun şirk olmadığına delil değildir. Anladık mı? Yani adam diyor ki ya hocam öyle diyorsun da çocuk ağlıyordu gittik hocaya bir muska yazdı sabaha kadar uyumuyordu şimdi uyuyor yani böyle bir şey bu, bak Elif Rahim Allah'ın fıkı çok geniş nereden çıkardı bunu bu hükmü nereden çıkardı bunu ayetten ayette ne var bir zararı yani bir musibeti bir sıkıntıyı def etme olayı var başından bir belayı defediyorsun sen bu dünyevi bir nedir senin için kardır değil mi ne yapıyorsun bunun karşılığında? Dinlere sığınıyorsun. Dine sığınıyorsun. Diyorsun ki ben bu vadiye girdim. Bu vadide böyle böyle söyledim. Başıma gelecek korku, sıkıntı, musibet ortadan kalktı. Kendimi korudum. Neresi bunun işi? Müellif rahimehullah diyor ki işte burada yani dünyevi bir faydanın hasıl olması, senin dünyevi bir şey elde etmen tamam mı? Ya bir musibetin başından defedilmesi, kalkması onun sırrı olmadığını ne yapmaz? Zor. göstermez. göstermez. O, Neler yapıyorlar? <gülüyor> Adam Allah Teala'nın Kur'an ayetleriyle, yarhamuallah. Taharetleniyor ki kendisine gidildiği zaman dükkanına hangi hırsızın girdiğini ne yapabilsin? Öğrenirsin. Suya bakıyorum, diye bir şey yapıyorum diyor. diyor ki işte ona haber geldikçe giren diyor şuydu, şöyle şu, şu şekildeydi, böyleydi. Tabi bu galip değil. Galipten haber vermiyor. Olay olmuş, vuku bulmuş. Allah-u Teala isyan ederek, böyle şirke düşerek, cinlere itaat ederek kendisine hizmet alıyor. Giden adam diyor ki ya kardeşim faydalandık işte yani. Ne zararı var ki? Böyle bir kural kaydı yok. Bir şey faydalı da olabilir. Yani dünyevi olarak ondan bir çıkarın, karın da olabilir ama bu onun şirk olmasına engel değildir. Değil. Evet değil mi subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka